Neden Cibril hadisinde imanı anlatırken kalbi amelleri, İslamı anlatırken de zahir amelleri e, anlattı da? Bu Vehb ibn Abdul hadisinde imanı anlatırken neden Cibril hadisinde olduğu Cibril hadisindeki imanın anlamını, İslamın anlamını buraya yükledi? Sebep ne? Çünkü Cibril hadisinde kardeşler imanla İslam tek bir nasta toplandı. Dolayısıyla toplandıkları zaman ayrıldılar.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 İman ile İslam ister bir arada gelsin, isterse de tek ister ayrı ayrı gelsin, isterse de e, bir arada gelsin, aynı manadadır şeklinde iki, ikinci görüş vardır Ehl-i Sünnet'te. Yani bazı Ehl-i Sünnet âlimlerimiz vardır ki bunlara göre is, imanla İslam ister tek bir nasılta gelsin, isterse de ayrı ayrı nasıllarda gelsin, aynı şeylerdir.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 Aynı şeylerdir. İster tek bir nasda gelsin, ister ayrı ayrı e, naslarda gelsin fark etmez. Bunun tavsilli açıklamaları ileriki derslerde gelecek kardeşler. Tamam. Devam ediyoruz kardeşler. da istisna meselesi.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 Burada nedir? Talip. Taliktir. Kesinlik değildir. Bakın buna selefin sözünden size örnek vereyim. İmam Ahmed diyor ki kardeşler. Süleyman İbn Harb var bizim ehli sünnet alimlerimizdendir. İmam Ahmed diyor ki Süleyman İbn Harb istisnayı buna hamlederdi diyor. Yani istisnayı kullanırdı bu sebepten dolayı. Yani kabul olup olmadığının bilinmemesi sebebiyle sebebiyle bunu söylerdi diyor.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 Ben bir ayet okudum. Müminler o kimselerdir ki bir sürü vasıf sayıyor. Sen kendine öyle bir müminim diyor musun? Demiyorum. Heh. Demiyorsun. ben zaman getiremiyorum. Ama inşallah demezsen, peki inşallah demezsen bu anlama bir cihette sanki dahil oluyorsun. Doğru mu? Temenni evet. acısın. O yüzden işte bakın.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 Yani acaba anlamında istisnayı kullanmak caiz değildir. Çünkü imanda şüp, iman şüpheyi ne yapmaz? Kabul etmez. Burayı anladık. Peki başka bir soru. İmanda istisnayı terk etmek caiz midir kardeşler? Tahsinler. Diyoruz ki bakın ilk imanda istisnayı terk etmek. Yani ben müminim demek, İnşallah dememek.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 işte burada inşallahı terk etmek caizdir. Yani ben müminim diyebilirsin. Eğer kastediyorsan, beşinci kısmı kastediyorsan ve bu beşinci kısım neydi? İmanın aslı. Aslının sende olup olmadığını kastediyorsan, yani iman edip etmediğini kastediyorsan, burada arkadaşlar ne? İstisnayı terk edebilirsin. İstisnayı terk etmek caizdir.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 Yapmanın caiz olmadığı yerden bu sefer bahsediyorum. O da beşinci kısımda olup talik anlamı kastedilen istisnadır. Bir insan dese ki istisnayı yapmanın caiz olmadığı yer var mı? Deriz ki evet var. Neresidir o yer? Beşinci kısım. Ama beşinci kısım deyip susmuyoruz. Ne? Beşinci kısımda talik anlamına gelen istisna. Tamam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 dünyanın bazı yerlerinde de yavaş yavaş dillendirilmeye, meşhurlaştırılmaya ve meşhurlaşması için çaba gösterilmeye çalışan meselelerden bir mesele haline gelmiştir maalesef. Diyorlar ki hayır, ehli sünnette namazın terki icmaen küfürdür. Hayır kardeşler, bakın bu ehli sünnette bunu söylemek ehli sünnet menhecini anlamamaktır ve bu anlamda menheç babında problemdir kardeşler bu.